Merhaba, New York'ta yakıt fiyatlarının artması üzerine belediye bisiklet sistemini devreye soktu. Devreye girecek yeni sistemle birlikte Amerikalılar ulaşımda bisikleti daha aktif kullanmaya başlayacak. Proje Temmuz ayında 10.000 kiralık bisikletle başlayacak. Yeni sistemle ilgili bilgi veren New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 24 saatlik bisiklet kullanma izninin 9.95 dolar olacağını söyledi. Bunun yanında ilk yarım saat boyunca bisiklet ücretsiz kullanılabilecek. Başkan Bloomberg şehrin farklı yerlerinde, 60 bisiklet istasyonu olacağını ve her istasyonda 60 bisikletin hazır olacağı bilgisini verdi. New York'ta yaşayanların %54'ünün günde 3.2 kilometre bisiklet kullanması bekleniyor. Benzer bir proje bisikletler Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi yarımada da uygulanmaya başlayacağına dair söylentiler var. Artık söylenti ve taahhütler yerine İstanbul'un bir bisiklet şehri olduğunu görmek istiyoruz. Bu hava kirliliğini de azaltacak önemli bir adım olacak. Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi okul sütü projesinin devamında ısrar edilebilecek bir proje olmaktan çıktığını ve mevcut uygulamasının sorgulanmaya muhtaç bir proje olduğunu açıkladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türkiye'deki süt tüketiminin 25 litrede kaldığını ve çocukların ancak %30'unun düzenli süt içine dair verileri ortaya koyarak Bir tüketim hedefi koyduğunun belirtildiği açıklamada halkın laktoz intoleransının %50'ler olması ve gerineksel olarak süt yerine yoğurt veya beyaz peynir tüketiminin yüksek olduğuna değinildi. Açıklamada süt ihalelerindeki şüpheler bakanlığın 25 litre olarak açıklanan süt tüketimi ile uluslararası süt tedarikçisi bir firmanın 14 litre açıklamasındaki rakamsal çelişkinin süt pazarındaki durumun başka açılardan da değerlendirilmesinin mümkün olduğu belirtildi. Dünyanın her yerinde gönüllü gruplar ve çeşitli kuruluşlar 100 ülkenin yasak atık ve çöplerini temizlemek ve toplumun farkındalığını arttırmak için dünya temizliği yani World Cleanup adı altında bir uluslararası hareket başladılar. Haydi Yapalım Türkiye ekibi de 12 Mayıs'ta İstanbul'da eş zamanlı olarak Burdur ve Bolu Mudurnu'da yüzlerce gönüllünün katılımıyla ilk kez bir temizlik etkinliği organize ediyor. Türkiye temizliği İstanbul'da Üsküdar Belediyesi desteği ve işbirliğiyle de Üsküdar'daki 5 noktada gerçekleştirecek. Çevre ve atıklar konusunda duyarlı gönüller ve kuruluşların da etkinliğe katılacağı söyleniyor. İstanbul temizliği için 12 Mayıs Cumartesi günü saat 10'da Üsküdar Belediye Başkanlığı önünde toplanılıyor. Yani yarın etkinliğe kayıt olmak içinse letstuiturkey.blogspot.com adresine girerek formu doldurmak yeterli. Güzel bir haber. Gönen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi kendi elektriğinin önemli bölümünü güneş ve rüzgardan üretecek. Okulda yenilenebilir enerji projelerinde yetişecek teknik elemanlar Bandırma'da yenilenebilir enerji ile için elektrik üreten firmalarda istihdam edilecek. Gönen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Fahri Gülcan son yıllarda ciddi yatırımlara ev sahipliği yapan Bandırma'nın Güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde adeta üst olduğunu söyledi. Bölgedeki firmaların Türkiye'de yetişmiş eleman bulamadıkları için ihtiyaçlarını yurt dışından karşıladığını ifade eden Gülcan, firmalara teknik eleman yetiştirmelerini sağlayacak projenin okulun elektrik ihtiyacını da 36 güneş paneli ve bir rüzgar türbünden karşılayacağını ve burada sektöre eleman yetiştirilmesini sağlayacaklarını belirtti. Sinop Ayancık Çaylıoğlu köyünde kurulması planlanan Taş Ocağı projesi ile ilgili chat toplantısı, Protestolara rağmen 4 şirket yetkilisi ve 6 köylünün katılımıyla yapılmış kabul edildi. Rusya'ya tahç ihraç etmek için açılmak istenen taş ocağı ile ilgili çet toplantısı resmi duyurularda belirtilen köy kahvesi yerine İlçevre Müdürlüğü yardımcısı Oğuzhan Kurt'un onayıyla köy camisinin avlusunda yapıldı. Ayancık Çevre Platformu sözcüsü Mukaddem Sarısoy toplantı fiziki şartlarının uygun olmadığı bir ortamda toplantının yapılamayacağını söyledi. Bölgede 1. derecede esit alanı ve taş ocağı da köye 500 metre uzaklıkta. Yaklaşık 2 yıl önce Çaylıoğlu köyünde kurulması planlanan termik santral projesi ÇED raporunun olumsuz ne olması nedeniyle de iptal edilmişti. Dolayısıyla bu taş ocağının da yapılması pek uygun değil gibi görünüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın zeytin yasasına ilişkin yaptığı yönetmelik değişikliği 25 dekar altındaki zeytinlikleri HES'lere, turizm tesisleri ve konut yapılanmasına açtı. Yönetmelikle yapılan bu değişiklik Kaz Dağları ile birlikte Antalya'nın batısındaki Kaş ve Kalkan'daki zeytinlikleri de yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. Zeytincinin islahı yabanlıleştirilmesinin e, aşılaştırılmasına dair yönetmelikte de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Nisan ayında yapılan değişiklikle zeytinlik saha tanımını değiştirdi. Böylece yasada yer alan zeytinlik sahaları için... Bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikaları dışında zeytinin gelişmesine engel olacak kimyasal atık, toz, duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletme kurulamaz hükmü geçersiz kılınmak isteniyor. Türkiye'deki zeytinliklerin yarıdan fazlasını tehdit eden bu değişiklik çevre örgütleri tarafından iptal istemiyle mahkemeye verildi bile zeytin ve zeytinliklerimizi korumamız gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.